El Halik, El Bari, El Musavvir. Kardeşlerim, Halik kelimesini bir önceki, biraz önce anlatmaya çalıştık. Ama Allah Azze ve Celle bu üç ismini ayet-i kerimede arka arkaya zikrediliyor üç yerde. Huallahu'l Halik, El Bari, El Musavvir. Lehu'l Esme, El Hüsna. Haşir suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle bu ismi birlikte zekrediyor. Huallahu, El Halik, El Bari, El Musavir. Üçünün de birlikte zikredilmesinin hikmetini biraz sonra açıklayacağız inşallah. Ee, Allah Azze ve Celle yaratmada, bütün mahlukatı yaratmada tek olandır. Hikmetiyle bütün mahlukatı yaratmış. Sonra da ona en güzel şekilde suret, şekil vermiştir Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim, Halik Bari El Musavir. Üç kelimeye, üç isme Allah Azze ve Celle'nin baktığımız zaman, birincisi yaratma, Allah Azze ve Celle hikmeti gereğince her şeyi takdir etmiştir. Buradaki Halik'in manası bu. El-Bari, Allah Azze ve Celle her şeyi yoktan var etmiştir. El-Musavvir, bütün kainatı, bütün mahlukatı dilediği şekilde yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Keyfe yaşa, keyfe şa. Dilediği gibi, dilediği şekilde tasvir etmiş, şekil vermiştir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim İbn-i Kayyem Rahimullah, Halik isminin manasıyla, tafsiriyle alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle bir şey yaratmayı dilediği zaman ilmi ve hikmetiyle onu takdir eder. İkincisi onu yoktan var eder. Sonra da Allah Azze ve Celle dilediği şekilde ona şekil verir. İbn-i Kethir diyor ki, buradaki yaratma halk takdirdir, takdir etmedir. El-ber yani beri kelimesi de o şeyi ne yapmadır? Vücuda getirmedir. Ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle ona dilediği şekilde e, şekil vermesidir diyor. Burada الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرِ Yani diyor ki Allah Azze ve Celle bir şeyi dilediği zaman ne der? kon فَيَكُنْ Ol der, o da verir Dilediği şekilde ve ne yapar? Ve seçtiği şekilde onu yaratır. Diyor ki Allah فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَاءَ Yani Allah dilediği şekilde tertip edip Yaratır diyor Allah Azze ve Celle. Sonra musavvir yani dilediği şekilde sıfatta onları yaratandır Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim ayet kelimede dediğimiz gibi bu üç isim arka arkaya yani terkip şeklinde geliyor. El halikul bari'ul musavvir şeklinde geliyor. Önce. Yaratmış yani takdir etmiş. Sonra yarattığı şeyi vücuda getirmiş. Sonra da ona ne yapmıştır? Dilediği şekli, musavvir dilediği şekli vermiştir Allah Azze ve Celle. لَقَدْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ thumma صَوَّرْنَاكُمْ Allah azze ve Celle önce sizi yaratmış sonra da ne yapmıştır? Şekil vermiştir diyor Allah azze ve Celle. Demek ki burada önce yaratma sonra da tasvir, şekil verme. Ondan sonra Allah azze ve Celle yaratmış sonra ne yapmış? Yoktan var ediyor. "Vemâ asabe min musibetin fil ardi ve lâ fi Yerde ve gökte sizin nefsinizde başınıza gelen illâ fi kitâbin min qabl en" Onu var etmemizden önce, yoktan var etmemizden önce muhakkak bir kitapta yazılıdır diyor Allah Azze ve Celle. İnne yesir. Muhakkak gibi Allah'a çok kolaydır buyuruyor Allah Azze ve Celle. El-beriye humul halika. Yani beriye yaratılan her şeydir. Allah Azze ve Celle onlardan yani yaratılmışlardan kimini mümin, kimini de ne yapmıştır? Kafir olarak rak'a diyor. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, <gülüyor> Allah yaratmıştır onlardan, sizlerden kimi kafir, kimi müminsiniz. Allah bima ta'malûne basir. Allah sizin e, yaptıklarınızı görendir. Demek ki kardeşlerim, onlardan her kim Allah'a itaat eder ve müminse hum <gülüyor> hayrul O yaratılmışların en haylıs. Kim onlardan da kafir ve müşrik olursa hom şerrul beriye onlar da yaratılmışların en şerlerdir. Diyor ki Allah azze ve celle. İnnellezîne kafarû min ehnil kitâbi vel müşrikîn ehli kitaptan ve müşriklerden Allah'ı inkar edenler fî nâri cehennem ekâlidîne fîhâ. Onlar cehennem ateşindedir ve ebedilirdiler. Hom şerrul beriye. O insanların yaratılmışların en şerlisidir. Allah'a iman edip salih ameller de hum khayrul bariyyeti yaratılmışların en hayırlısıdır buyuruyor Allah azze ve celle onların cezaohum inde rabbihim cennetun adnin tecrimun tahtihha elenharu halidin fiha ebede onların karşılıkları mükafatları rabbleri katında altından ırmaklar akan cennetlerdir onlar da ebedi olarak kalacaklardır radiyallahu anhum ve an onlar Allah'tan Allah da onlardan razı olmuştur delikle <gülüyor> Liman işte bu korkanlar için bir mükafattır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ve idda ile Musa bundan önce bununla beraber insanlar Allah ne yaptılar? Şirk koştular. Allah Azze ve Celle onları yoktan var ettiği halde ki beri İsrail oğullarında İsrail oğullarında dediği gibi onlar kendi elleriyle yaptığı buzağa ilah edindiler. Onlara taptılar. Ona taptılar. Diyor ki Allah azze ve celle: "وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم." Musa dedi kaley selam kavmine ey kavmim sizler diyor bu buzağıyı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz. "فتوبوا إلى بارئكم." Allah Azze ve Celle burada el bari kelimesini kullanıyor. Öyleyse sizi yoktan var eden Allah'a ne yapın? Tövbe edin diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> İbn Ketir Rahimullah bununla alakalı diyor ki İlâ bâri ikum yani sizi yoktan var eden Allah'a ibadet edin. Neden şirk koştunuz? Sizi yoktan var ettiği halde yani onların cürümlerinin, onların günahlarının yaptıklarının ne kadar büyük olduğuna dikkat çekmek için Allah Azze ve Celle burada elbari kelimesini kullanıyor. Yani sizden, sizi yoktan var ettiği halde neden kendi elinizle yaptığınıza taptınız diyerek ne yapıyor? Ee, onları azarlıyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve kardeşlerim, Allah Azze ve Celle baridir. Her şey yoktan var edendir. Öyleyse nedir? Allah Azze ve Celle birlenmeye, tevhide ve ibadetin sadece ona yapılmasına layık olandır. Allah Azze ve Celle tek başına musavvirdir. Her yarattıklarına şek dilediği şekilde şekil verendir, biçimlendirendir. Öyleyse tevhide bir dinin sadece ona has kılınmasına layık olandır. Allah subhanahu ve teala. Evet kardeşlerim Allah azze ve celle ruh olan şeylerin tasvir edilmesini haram kılmıştır. haram kılmıştır. Yani insan ve hayvanların resminin yapılmasını ne yapmıştır? Haram kılmıştır Allah azze ve celle. Bunda nedir? Allah azze ve celal'in yaratmasına bir benzetme vardır. O yüzden haram kılınmıştır. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'dan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi işittim. Şöyle buyurdu: "İnne eşedden nâse azâben 'indallâhi yevmel kıyâme'l Allah katında diyor insanların azap olarak en şiddetlisi kıyamet günü o İnsanların ve hayvanların resimlerini yapan musavvirler ressamlardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ayşe Hanımızdan gelen Bukhari ve Müslim hadisinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü insanların en azap olarak en şiddetlisi nedir? Allah'ın yarattığına Benzetenlerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu Hurayra radiyallahu anhu gelen rivayette diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Ve men adlamu minmen yehluku kehalqi. Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır? Öyleyse onlar bir zerreyi yaratsınlar, öyleyse onlar bir tohumu yaratsınlar. Öyleyse onlar bir arpa tanesini yaratsınlar. Eğer güçleri yetiyorsa diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Abdullah ibn Umar radıyallahu anhumadan gelen rivayette, inna aladin ma İşte bu suretleri yapanlar var ya bu insan ve hayvan resimlerini çizenlere Kıyamet günü, hadi bu yaptıklarınıza. Can verin onları yaratın yani onlara ruh üfleyin denilecek onlar da bunu başaramayacak bunu yapayancıya kadar azap olunacaklar bu da nedir taze azapları devam edecek onlar için en büyük azaplardan bir tanesi olacak çünkü ne vardır? Bunda Allah'a benzetme vardır, Allah'a Allah'ın yaratmasına bir benzetme olduğu için Allah Azze ve Celle böyle bir tehditle o insanları tehdit e, etmiştir. Allah hepimize hayır versin, bu isimleri öğrenip bu isimleri hayatında geçiren, Allah'ı tevhid eden, Allah'ı birleyen, ihlaslı bir şekilde dini ona halis kılan, has kılan ve bu isimlerle amel eden kullarından eylesin, hakka, hakka bilik hakka tabi olan, Batılı da batıl birip batıldan sakınan kullarından eylesin. İnşallah Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle, cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve veren kullarından eyle. Allah'ım amin. Subhaneke Allah'ım bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entes tagfiruk atu ve atubilek. Ve ahirü da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.